Jack London Gölge ve Parıltı Seslendiren Akın Altan Geriye dönüp baktığında bunun ne kadar tuhaf bir arkadaşlık olduğunu anlıyorum. Lloyd Allen Wood, ince, uzun boylu, sağlam yapılı, asabi ve esmerdi. Paul Tychlorne ise ince, uzun boylu, sağlam yapılı, asabi ve sarışındı. Renk dışında ikisi de her yönden birbirinin kopyasıydılar. Lloyd'un gözleri siyah. Palunkiler maviydi. Heyecanlandıklarında Lloyd'un yüzündeki damarlar zeytuni renge, palunkiler ise kızıla dönerdi. Ama renk meselesi bir kenara bırakılacak olursa, bir elmanın iki yarısı gibiydiler. İkisi de asabi, namludan çıkmaya hazır birer mermi gibiydi. Ama bu tuhaf arkadaşlıkta üçüncü bir kişi daha vardı. Ve bu üçüncü kişi kısa boylu ve şişman ve güdük ve tembeldi. Söylemeye dilim varmıyor ama o bendim. Paul ve Lloyd sanki birbirleriyle yarışmak için doğmuşlardı. Ben de aralarını bulmak için. Üçümüz birlikte büyüdük. Birbirlerine savurdukları öfkeli tekmeleri çoğu kez ben yemişimdir. Her zaman yarışırlar, birbirlerini alt etmek için uğraşırlardı. Ve böyle bir inatlaşmaya girdiklerinde, gayretlerinin de tutkularının da haddi hesabı yoktu. Bu yoğun rekabet hali dersleri ve oyunları için de geçerliydi. Eğer Paul, Marmion'un bir kıtasını ezberlediyse, Lloyd iki kıta ezberliyor, o zaman da Paul üç kıtayla karşılık veriyor, Lloyd da altta kalmamak için dört kıta ezberleyip geliyor, bu durum ikisi de şiirin tamamını ezberleyene kadar devam ediyordu. Yüzdüğümüz küçük gölette başımızdan geçen ve ikisinin arasında hayat boyu sürecek çatışmayı trajik bir şekilde ortaya koyan bir olayı anımsıyorum. Oğlanlar üç metre derinliğindeki gölete dalıp dipliki otlara tutunarak suyun altında en uzun kim kalacak oyunu oynuyorlardı. Pal ve Lloyd suya birlikte dalmaları için onları kışkırtan çocukların dolduruşuna geldiler. Yavaş yavaş suyun dibine doğru inerlerken, gözlerindeki kararlı ifadeyi gördüğümde korkunç bir şeyler olacağını sezdim. Saniyeler geçti. Su kabarcıkları kayboldu. Göletin yüzeyi duruldu, Ama ne siyah ne de sarı bir kafa nefes almak için suyun yüzüne çıktı. Biz yukarıdakiler endişelenmeye başladık. Nefesi en güçlü olanın en iyi rekoru bile kırılmıştı ve hala hiçbir işaret yoktu. Bir süre sonra su üstünde hava kabarcıkları oluşmaya başladı. Anlaşılan ciğerlerindeki havayı da boşaltmışlardı. Derken hava kabarcıkları da kesildi. Saniyeler geçmek bilmiyordu. Daha fazla dayanamayıp suya atladım. Onları dipte... Bitki köklerine sıkıca tutunmuş, başları arasında bir karış mesafe, gözleri pal taşı gibi açık, birbirlerine bakarken buldum. Neredeyse boğulma noktasına gelmişler, korkunç bir acı içinde kıvranıp duruyorlardı. Çünkü her ikisi de iddiayı bırakıp yenilmiş sayılmayı bir türlü gururuna yediremiyordu. Palut tutunduğu kökten ayırmaya çalıştım ama şiddetle karşı koydu. Sonra nefesim tükendi ve suyun yüzüne çıktım. Çok korkmuştum. Hemen durumu çocuklara anlattım. Altı kişi birlikte suya daldık ve onları zorla çıkardık. Sudan çıkardığımızda ikisi de baygın haldeydi. Ancak suni teneffüs uygulayıp dakikalarca uğraştıktan sonra kendilerine gelebildiler. Eğer kurtarılmasalardı oracıkta boğulup gideceklerdi. Paul Tyclone üniversiteye girince sosyal bilimler okuyacağı haberini yaydı. Aynı anda kayıt yaptıran Lloyd Allenwood da aynı dersleri almaya karar verdi. Ama Paul... Gizliden gizliye, fen bilimleri okumayı, özellikle de kimya üzerinde uzmanlaşmayı kafasına koymuştu ve son anda geçiş yaptı. O yılın derslerini seçmiş ve ilk derslere girmiş olmasına karşın, Lloyd hemen pali izleyerek fen bilimleri, özellikle de kimya derslerine girmeye başladı. İkisi arasındaki rekabet kısa sürede bütün üniversitede duyuldu. İkisi de birbirinin hırsını kamçılıyordu. Zamanla kimya alanında daha önce hiçbir öğrencinin başaramadığı kadar uzmanlaştılar. O kadar uzmanlaştılar ki, daha diplomalarını almadan üniversitedeki her kimya profesörüne meydan okuyabilecek duruma geldiler. Bölüm başkanı İhtiyar Mos hariç tabii ki. Ancak onu bile birkaç kez şaşırtıp hadderini bildirdikleri olmuştu. Lloyd, deniz kurbağasındaki ölüm basilini buldu ve bu basil üzerinde potasyum siyanürle yaptığı deneyler ona ve üniversitesine dünya çapında ün kazandırdı. Amip benzeri davranışlar sergileyen laboratuvar kolloidlerini üretmeyi başaran ve basit deniz canlıları üzerinde sodyum klorit ve magnezyum çözeltileriyle yaptığı şaşırtıcı deneyler sonucu döllenme sürecine aydınlatan bulgular elde eden Paulun de ondan geri kaldığı söylenemezdi. Doris van Bensootan'la öğrencilik yıllarında organik kimyanın en derin sırlarına daldıkları dönemde tanıştılar. Onunla ilk Lloyd tanıştı. 24 saat geçmeden ne yaptı etti Paul'le tanıştı. Tabii ki ikisi de ona aşık oldu ve Doris ikisi için de uğrunda yaşamaya değer tek şey haline geliverdi. Ona aynı tutku ve ateşle kur yaptılar ve onu elde etmek için o kadar çok uğraştılar ki okuldaki öğrencilerin yarısı sonuç üzerine bahse tutuştu. İhtiyar Mons bile Palin özel laboratuvarında gerçekleştirdiği şaşırtıcı bir deneyden sonra Doris Van Bensauten'ın kocası olması durumunda bir maaşını vererek onu destekleyeceğini söyleme çılgınlığını gösterdi. Sonunda Doris meseleyi Paul ve Lloyd'un dışında herkesi hoşnut edecek bir şekilde çözdü. Onları çağırıp ikisi arasında bir seçim yapamadığını, çünkü ikisini de aynı derecede sevdiğini ve Birleşik Devletler'de çok eşlilik yasak olduğundan ne yazık ki onlarla evlenme onur ve mutluluğundan mahrum kalacağını söyledi. Her ikisi de bu acıklı sondan birbirini sorumlu tuttu ve aralarındaki soğukluk giderek arttı. Ama bir süre sonra olaylar dönüm noktasına ulaştı. Benim evimdeydik. İkisi de diplomasını almıştı ve ortalıkta görünmüyorlardı. İşte sonun başlangıcı o zaman patlak verdi. İkisinin de hali vakti yerindeydi. İş hayatına ilgi ya da gereksinim duydukları söylenemezdi. Onların bir araya gelmelerinin iki nedeni vardı. Benimle kurdukları dostluk ve aralarındaki düşmanlık. Sık sık evime gelmelerine karşın bu ziyaretlerde karşılaşmamaya özen gösteriyorlardı. Ancak bu koşullarda zaman zaman karşılaşmaları kaçınılmazdı. O gün, hatırladığım kadarıyla, paytay klon bütün sabah boyunca bir bilim dergisinin son sayısına dalmıştı. Böylece ben de rahatça kendi işlerimle uğraşabiliyordum. Lloyd Allenwood geldiğinde ben güllerimin arasında geziniyordum. Verandadaki sarmaşıkları kesip buduyor, ağzında bir sürü çivi, uzamış dalları tutturuyordum. Lloyd peşim sıra yürüyor, arada bir bana yardım ediyordu. Derken gelenekleri bize kadar ulaşan o yersiz yurtsuz, görünmez, efsanevi kişiler hakkında konuşmaya başladık. Lloyd o sinirli, ele avuca sığmaz haliyle konuşmaya iyice daldı ve görünmezliğin fiziksel özelliklerini ve olasılıklarını sorgulamaya başladı. Tamamıyla siyah bir nesnenin en keskin gözlere sahip birinin bile gözünden kaçacağını, onu yanıltacağını iddia ediyordu. Renk duyumsaldır, dedi. Nesne gerçekliği yoktur. Işık olmaksızın ne renkleri ne de nesnelerin kendisini görebiliriz. Karanlıkta bütün nesneler siyahtır ve onları karanlıkta görmek imkansızdır. Eğer üzerlerine ışık vurmazsa, onlardan gözümüze ışık yansımaz, sonuç olarak onların varlığına dair görsel bir kanıtımız olamaz. Ama siyah nesneleri gün ışığında görebiliyoruz, diyerek karşı çıktım. Çok doğru, diye devam etti samimiyetle ve bu da onların tamamen siyah olmamalarından kaynaklanıyor. Eğer tamamıyla siyah, mutlak siyah olsalardı, onları göremezdik. Evet, bin güneşin aydınlığında bile göremezdik. Bence doğru pigmentlerin uygun bileşimiyle tamamen siyah bir boya elde edilebilir ve bu boyayla boyanan her şey görünmez olur. Müthiş bir buluş olurdu bu, dedim yarım ağızla. Çünkü bu, gerçekleştirilemeyecek kadar fantastik bir düşünceydi. Hem de ne müthiş. Lloyd omzuma vurdu. Bence de öyle. Ey dostum, düşünsene, kendimi öyle bir boyayla boyaman bütün dünyayı ayaklarımın altına sererdi. Kralların ve sarayların sırlarını, diplomatların ve politikacıların dalaverilerini, borsa spekülatörlerinin oyunlarını, tröstlerin ve şirketlerin planlarını, hepsini, hepsini bilirdim. Bütün her şeyin nabzını tutup dünyadaki en büyük güç haline gelebilirdim ve ben... Aniden sustu, sonra şöyle devam etti... ''Şey, aslında deneylerime başladım ve sana söylemekte bir sakınca görmüyorum. Bu işi başarmak üzereyim.'' Kapının eşiğinden gelen bir kahkahayla gerimizden sıçradık. Paul Tyclone, dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle orada duruyordu. ''Bir şeyi unuttun, sevgili Light.'' dedi. ''Neyi unuttun?'' ''Unuttun.'' diye devam etti Paul. ''Gölgeyi unuttun.'' Lloyd'un suratının nasıl asıldığını gördüm ama alaycı bir sesle yanıtladı. Ben de yanımda şemsiye taşırım. Ne haber? Sonra aniden hınçla ona döndü. Bana bak, Pahl. Kendi iyiliğin için bu işten uzak dur. Tamam mı? İplerin kopması an meselesiydi. Ama Pahl, tatlı tatlı güldü. Senin pis pigmentlerine elimi bile sürmem. Umarım beklentilerinin ötesinde başarılı olursun. Ne var ki, sonunda gölgeye toslayacaksın. Ondan kaçamazsın. Ben senin izlediğin yolun tam tersini izleyeceğim. Benim iddiama göre gölge ortadan kalkacak. Saydamlık, diye atıldı Lloyd. Ama bu imkansız. Ah hayır, tabii ki değil. Paul, omuz silkip güllerin arasındaki yoldan aşağı doğru yürüyerek uzaklaştı. İşte her şey böyle başladı. Her ikisi de konuya o herkesin malumu bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle el attılar. Kendilerini bu işe öylesine bir hınç ve şiddetle kaptırdılar ki, ikisinden birinin başarılı olacağı düşüncesi beni iyiden iyiye korkutmaya başladı. İkisi de bana sonsuz bir güven duyuyordu ve haftalar süren deneylerde iki tarafa da ben eşlik ettim. Kuramlarını dinleyip deneylerine tanık oldum. Bir kelimecik olsun söz veya da işaretle ikisinden birine ötekinin elde ettiği ilerlemeye ilişkin en ufak bir ipucu vermedim. Onlar da dudaklarıma vurduğu mühür sayesinde bana saygı duydular. Uzun ve aralıksız çalışmalar sonunda zihnindeki ve bedenindeki sıkıntı dayanılmaz boyutlara ulaştığında Lloyd Elamwood'un tuhaf bir rahatlama yöntemi vardı. Bahisli boks maçlarına gidiyordu. ''Elde ettiği sonuçları ve kuramının doğru çıktığını anlatmak üzere beni götürdüğü şu vahşi gösterilerden birindeydik.'' Bing'in karşı tarafındaki beşinci sırayı göstererek ''Şu kızıl favorili adamı görüyor musun?'' diye sordu. ''Ya yanında oturan beyaz şapkalı adamı? Aralarında epey bir mesafe olduğunu görüyorsun değil mi?'' ''Elbette.'' diye yanıtladım. ''Bir koltukluk boşluk var aralarında. Aradaki koltuk boş.'' Kulağıma eğilip ciddi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Kızıl favorili adamla beyaz şapkalı adamın arasında Ben Vasson oturuyor. Ondan bahsettiğimi duymuşsundur. Kendi sıkletinde ülkenin en zeki boksörüdür. Aynı zamanda kara ipli safkan bir zenci. Birleşik Devletler'deki en siyah adam. Düğmeleri ilikli siyah bir pardösü var üstünde. İçeri girip o koltuğa oturduğunu kendi gözlerimle gördüm. Oturur oturmaz kayboldu. Dikkatli bak, gülümseyebilir. Lloyd'un iddiasının doğruluğunu sınamak için o tarafa gitmekten yanaydım. Ama beni engelledi. Bekle, dedi. Bekleyip izledim. Ta ki kızıl favorili adam başını konuşacakmış gibi boş koltuğa çevirene kadar. Sonra koltuktaki boşlukta bir çift gözün yüz yuvarlak beyazını ve iki sıra dişin oluşturduğu çifte hilali gördüm. O anda bir zincinin yüzünü seçebildim. Ama gülümseyişinin silinişiyle görünürlüğü de ortadan kalktı. Ve koltuk, Önceki gibi bomboş kaldı. ''Eğer tamamıyla siyah olsaydı, yanında otursam bile onu göremezdin.'' dedi Lloyd. ''Ve itiraf etmeliyim ki, bu gösteri beni hemen hemen ikna edecek kadar etkileyiciydi.'' Bu olaydan sonra Lloyd'un laboratuvarını birkaç kez daha ziyaret ettim ve onu her defasında mutlak siyah rengi elde etmek için çalışırken buldum. Deneyleri kandilisi, zift, kömürleşmiş bitkisel özler, petrol, yağ kurumu, Ve çeşitli kömürleşmiş hayvansal maddeler gibi her türden pigmenti içeriyordu. Beyaz ışık yedi temel renkten oluşur diye anlatmaya başladı. Ama kendisi kendiliğinden görülemez. Beyaz renk ancak ve ancak nesnelerden yansıdığı kadarıyla görülebilir. Örneğin şu mavi tütün kutusunu ele alalım. Beyaz ışık kutuya vurur ve bir dışında onu oluşturan bütün renkler mor, çivit mavisi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı emilir. ''Emilmeyen tek renk mavidir. Mavi emilmez, yansıtılır. Bu nedenle tütün kutusunu mavi olarak algılarız. Yalnızca maviyi görürüz. Aynı nedenle çimen yeşildir. Beyaz ışığın yeşil dalgaları vurur gözümüze. ''Evimizi boyadığımızda aslında bir renk kullanmayız.'' dedi bir keresinde de. ''Yaptığımız şey beyaz ışığın evimizin görünmesini istediğimiz renk dışında bütün renkleri emeceği belli maddeleri kullanmaktır.'' ''Bir madde bütün renkleri gözümüze yansıtırsa, bize beyaz görünür. Bütün renkleri emince de siyah. Ama daha önce de dediğim gibi, henüz mutlak siyahı elde etmiş değiliz. Bütün renkler emilmez. Işığın parlamasına dirençli mutlak siyah tamamıyla görünmez olacaktır. Örneğin şuna bak. Çalışma masasının üzerinde duran paleti gösterdi. Üzerinde değişik tonlarda siyah pigmentler vardı. Özellikle birini göremiyordun.'' Gözlerim bulandı sanki. Gözlerimi ovuşturup yeniden baktım. ''Şu'' dedi kendinden geçmişçesine. ''Senin ya da herhangi bir ölümlünün görebileceği en siyah siyahtır. Ama bak göreceksin, öyle bir siyah renk elde edeceğim ki, hiçbir ölümlü insan ona ne bakabilecek, ne de onu görebilecek.'' Diğer taraftan, Paltayklor'un iyiden iyiye ışık polarizasyonu, kırılması, karışımı, tek ve çift kırılma ve tuhaf organik bileşimler üzerine yaptığı çalışmalara gömüldüğünü görüyordum. Saydamlık. Bir cismin ışığı tümüyle içinden geçirmesi durumu ya da niteliği, diye konuşmaya başladı. Aradığım şey bu. Lloyd, o mükemmel matlık zırvasıyla gölgeye tosladı. Ama ben bu soruna açtım. Saydam bir cismin, yani tamamıyla saydam bir cismin, Gölgesi yoktur. Işık dalgaları yansıtması da söz konusu olamaz. Ve parlama önlenirse böyle bir cisim gölge yapmayacağı gibi ışık da yansıtmadığı için görünmez olacaktır. Bir keresinde de pencerenin önünde duruyorduk. Paul, pencerenin perbazı boyunca sıralanmış bir dizi merceği temizlemekle meşguldü. Sohbetimize ara verdiğimiz bir sırada Paul, ''Aha, merceklerden birini düşürdüm.'' dedi. ''Hadi dostum, uzanıp bir bakıver, nereye düşmüş?'' Tam kafamı dışarı uzatacaktım ki alnıma yediğim şiddetli bir darbeyle gerisin geri sıçradım. İncinen alnımı ovuştururken pale sitem dolu bir bakış pırlattım. Bir çocuk gibi neşeyle gülüyordu. ''Eee?'' dedi. ''Eee?'' diye tekrarladım. ''Niye incelemiyorsun?'' diye sordu. Ben de inceledim. Kafamı pencereden dışarı uzatmadan önce otomatikman harekete geçen duyularım, bana orada bir şey olmadığını, benimle dışarısı arasında bir şey bulunmadığını, Pencerenin açıldığı yerin tamamen boş olduğunu iletmişti. Elimi uzatınca cam olduğunu çıkarsadığım pürüzsüz, soğuk, düz ve sert bir cisme dokundum. Tekrar tekrar baktım ama hiçbir şey göremedim. Beyaz kuvars kumu diye ezberden sıralamaya başladı Paul. Sodyum bikarbonat, sönmüş kireç, cam tozu, manganez peroksit. İşte karşınızda en kaliteli Fransız dökme camı. Dünyanın en iyi dökme camını üreten Saint-Gobain şirketi tarafından yapılmış bugüne kadar yaptıklarının en iyisi bir servet değerinde. Baksana onu göremezsin bile. Kafanı çarpmadıkça orada olduğunu bile anlayamazsın. Sevgili dostum bu yalnızca optik bir ders yani mat olmasına rağmen sonuçta saydam bir maddeyi oluşturabilecek kadar karmaşık bazı elementler. Ama diyeceksin ki bu inorganik kimya ile ilgili bir durum. Çok doğru. Ama inan ki inorganik maddelerle gerçekleşen şeyin aynısını organik maddelerle de yapabilirim. Şuna bak, içinde bulutsu ya da çamurlu bir sıvı olduğunu fark ettiğim bir deney tüpünü ışığa tuttu. Bir başka deney tüpünün içindekileri onun içine boşalttı, sıvı o anda saydam ve parlak bir hale döndü. Ya da şuna, sırayla dizilmiş deney tüplerinin arasında hızlı, asabi hareketlerle gidip gelerek, Beyaz bir karışımı kırmızıya, açık sarı bir karışımı da koyu kahverengiye dönüştürdü. Bir asitin içine bir parça turnusol kağıdı attı, kağıt anında kırmızıya döndü. Bir akali çözeltisinin içine atınca da maviye. Turnusol kağıdı hala turnusol kağıdı, dedi ciddi bir öğretmen edasıyla. Onu başka bir şeye dönüştürmedim. Öyleyse ne yaptım? Yalnızca moleküllerinin sırasını değiştirdim. İlk başta Kağıt kırmızı dışında bütün renkleri emmişti. Sonra moleküler yapısı öylesine değişti ki, mavi dışında kırmızı da dahil bütün renkleri emdi. Bu böyle devam eder gider. Ad infinitum. Şimdi yapmaya amaçladığım şey şu. Biraz duraladı. Yaşayan organizmalar üzerinde etkileşime girdiklerinde, az önce senin de tanık olduğun türden molekül değişiklikleri yaratan uygun ayıraçları araştırmayı Ve de bulmayı amaçlıyorum. Ama şu anda üzerinde çalışmakta olduğum bu ayıraçlar canlı bir varlığı mavi, kırmızı ya da siyaha döndürmeyecek. Onu saydam bir hale getirecekler. Böylece bütün ışık onun içinden geçecek ve gölgesi düşmeyecek. Birkaç hafta sonra Palla ava çıktık. Uzun zamandan beri mükemmel bir köpekle ava çıkmanın zevkini tatmam gerektiğini söyleyip duruyordu. Onun iddiasına göre bu köpek dünyadaki en mükemmel köpekti ve merakımı uyandırıncaya kadar da iddiasını tekrarlamaya devam etti. Ne var ki ava çıkacağımız sabah hayal kırıklığına uğradım çünkü ortada köpek falan yoktu. ''Ortalıkta gözükmez'' dedi Pahl ilgisizce. Sonra kırlara doğru yola koyulduk. O sırada beni neyin rahatsız ettiğini bilemiyorum ama ölümcül bir hastalığa yakalanmışım duygusuna kapıldım. Sinirlerim bozulmuş. ''Benimle oynadıkları bu şaşırtıcı oyunlar yüzünden duyularım altüst olmuştu. Duyduğum tuhaf sesler beni rahatsız ediyordu. Bazen aralanan otların arasından gelen hışırtılar duyuyordum. Bir keresinde de kayalık bir düzlükte koşuşturan bir şeyin ayak seslerini duydum. ''Bir şey duydun mu Paul?'' diye sordum bir keresinde. Ama o hayır dercesine kafasını salladı ve kararlılıkla yürümeye devam etti.'' Bir çita aşarken ayaklarımın biraz ötesinden gelen hafif sabırsız bir köpek uluması duydum. Etrafıma bakındım ama hiçbir şey göremedim. Betim benzin atmıştı. Titriyerek yere çömeldim. "Pahl", dedim. "Eve dönsek iyi olur. Korkarım hasta oluyorum." "Saçmalama dostum", dedi Pahl. "Başına güneş geçmiş olmalı. Birazdan bir şeyin kalmaz. Hava çok güzel." Ama bir çalık ümesinin içindeki dar bir patikadan geçerken ayaklarıma bir şey sürtündü. Tökezledim. Ve az kalsın düşüyordum. Aniden korkuya kapılarak pale baktım. "Neyin var?'' diye sordu. ''Ayağım mı takıldı?'' Dilim dişlerimin arasında ağır ağır yürüdüm. Şiddetli ve gizemli bir illetin sinirlerimi altüst ettiği düşüncesiyle afallamış, bir bakıma da rahatlamıştım. O ana kadar gözlerimde bir rahatsızlık yoktu. Ama düzlüğe çıkınca görme yetim de bana ihanet etti. Önümdeki patikada çeşitli renklerde tuhaf parıltılar, gökkuşağını andıran ışıklar yanıp sönüyordu. Yine de kendimi tutmayı başardım. Ne var ki renkli ışıklar bir ara neredeyse 20 saniye boyunca önümde durmadan dans edip parlamaya başlayınca olduğum yere çömelip kaldım. Bitkindim ve tir tir titriyordum. İşim bitti diyebildim güçlükle. Ellerimle gözlerimi kapadım. Şimdi de gözlerimi ele geçirdi Pahl. Beni eve götür. Ama Pahl katıla katıla gülmeye başladı. Ne demiştim sana? En mükemmel köpek ha? E, ne diyorsun? Yan tarafa döndü ve ıslık çalmaya başladı. Ayak pıtırtılarını ve soluk soluğa kalmış bir hayvanın nefes alışını ve bir köpeğin havlamalarını duydum. Sonra Pahl eğildi ve havada bir boşluğu okşadı. Hadi, bana elini uzat. Elini bir köpeğin soğuk burnuna ve ağzına dokundurdu. Bu, biçimi ve bir puanterin kısa tüyleriyle kesinlikle bir köpekti. Söylemene gerek bile yok. Hemen kendime geldim. Pahl, Hayvanın boynuna bir tasma geçirdi ve kuyruğuna mendilini bağladı. Sonra ikimiz de kırlarda zıplayarak dolaşan boş bir tasmayla dalgalanan bir mendilin inanılmaz görüntüsünü izlemenin zevkini çıkardık. Tasmayla mendilin keçi boynuzu ağaçlarına tünemiş bir bıldırcın sürüsünü bulması ve biz kuşları ürkütüp kaçırana kadar olduğu yerde çakılıp kalması görmeye değer bir manzaraydı doğrusu. Köpek arada bir sözüne ettiğim çok renkli ışık parıltılarını yayıyordu. Pal, bu hiç beklemediği, ancak şüphelendiği konunun halledilebileceğini söyledi. ''Geniş bir ailedirler.'' dedi. ''Bu sahte güneşler, ılgınlar, gök kuşakları, ışık halkaları ve güneş lekeleri. Mineral ve buz kristallerinden, sisten, yağmurdan, serpintiden ve daha bir sürü şeyden ışığın kırılması sonucu ortaya çıkarlar ve korkarım.'' saydamlık uğruna ödemem gereken diyet bu. Lloyd'un gölgesinden kaçayım derken gök gökkuşağı parıltısına yakalandım. Birkaç gün sonra Pal'ün laboratuvarına girerken berbat bir koku geldi burnuma. O kadar güçlü bir kokuydu ki kaynağını bulmak zor olmadı. Kapının eşiğinde ana hatlarıyla bir köpeği andıran çürümeye yüz tutmuş bir madde yığını vardı. Pal bulduğum şeyi inceleyince irkildi. Çünkü bu Onun görünmeyen, daha doğrusu bir zamanlar görünmez olan köpeğiydi. Oysa şimdi köpek açıkça görünüyordu. Daha birkaç dakika önce sapa sağlandı ve neşeyle oynayıp durmuştu. İyice inceliyince kapatasının sert bir darbe sonucu ezildiği ortaya çıktı. Birilerinin köpeği öldürmek istemiş olması tuhaftı. Ancak açıklanamayan nokta bu kadar hızlı çürümesiydi. Ona enjekte ettiğim ayıraçlar zararsızdı, diye açıkladı Paul. Ancak dozu yüksekti. Anlaşılan ölüm anında organizmanın bozulup dağılmasını hızlandırıyorlar. Olağanüstü, müthiş. Eh, tek sorun ölmemekte. İnsan hayatta olduğu sürece zararı yok. Ama köpeğin kafasını kim ezdi? Merak ediyorum. Olay korkudan ödü kopmuş bir hizmetçinin getirdiği haber üzerine aydınlandı. Gafur Betçav, daha o sabah Tayklon arazisinde karşılaştığı azgın, dev gibi bir hayvanla çılgınca boğuşması sonucu iyice delirmiş ve evinde, avcı kulübesinde, kayışlarla güç bela zapt edilmişti. Zavallı, gördüğü şeyin görünmez olduğunu, görünmez olduğunu kendi gözleriyle gördüğünü iddia ediyordu. Gözü yaşlı karısı ve kızları, bu sözler üzerine başlarını sallayınca, adamcağız giderek daha da huysuzlaştı, bunun üzerine, bahçıvan ve arabacı kayışlarını daha da sıkılaştırdılar. Paul Tyclone, görünmezlik sorununu başarıyla çözümlerken, Lloyd Allenwood'un ondan geri kaldığı söylenemezdi. Yaptıklarını görmem için kendisini ziyaret etmemi isteyen mesajını alınca yanına gittim. Laboratuvarı geniş arazisinin ortasında ıssız bir yerdeydi. Kıvrula kıvrula giden dolambaçlı patikayla ulaşılan laboratuvar sık bir korunun bulunduğu bir düzlüğe inşa edilmişti. Ama düzlüğe gelip de laboratuvarı göremeyince uğradığım şaşkınlığı anlatmam imkansız. Çünkü bu patikadan attığım her adımı ezbere bilecek kadar sık geçmiştim. Kırmızı kum taşından yapılma bacasıyla o tuhaf kulübe yok olmuştu. Bir zamanlar orada olduğuna dair bir belirti de yoktu. Ne bir yıkıntı ne de bir kalıntı izi. Hiçbir şey yoktu. Bir zamanlar laboratuvarın bulunduğu yere doğru yürümeye başladım. Burası, dedim kendi kendime, kapıya giden merdivenin bulunduğu yer olmalı. Bu sözler ağzımdan henüz çıkmıştı ki ayağım bir engele değdi. İlerledim ve kafamı kapıya benzeyen bir şeye çarptım. Elimi uzattım. Gerçekten de bir kapıydı. Tokmağı bulup çevirdim ve kapı menteşeleri üzerinde dönerek açılınca laboratuvarın içi gözümde patladı. Lloyd'ı selamlayarak kapıyı kapattım, patikaya doğru gerisin geri birkaç adım attım. Binanın hiçbir tarafı gözükmüyordu. Dönüp kapıyı açınca içerideki bütün eşya ve ayrıntılar birden görünür hale geldi. Boşluktan ışık, biçim ve renge bu ani geçiş gerçekten de çok ürkütücüydü. E, ne diyorsun?'' diye sordu Lloyd elimi sıkarken. ''Dün öğleyin nasıl olacağını bir görmek için dış cepheye birkaç kat mutlak siyah boya vurdum. Kapan nasıl? Çok fena çarptın değil mi?'' ''Tebriklerimi... Boş ver, önemli değil.'' diyerek yarıda kesti. ''Senin yapmanı istediğim daha iyi bir şey var.'' Konuşurken soyunmaya başladı. Çırılçıplak kalınca elime bir boya kutusuyla fırça tutuşturdu ve ''Hadi, beni boya!'' dedi. Delinin üzerini kolaylıkla kapatan ve anında kuruyan, yağlı, gomalak benzeri bir sıvıydı. Bu yalnızca bir ön hazırlık ve önlem kabilindendi, diye açıklandı ben işimi bitirince. Şimdi sıra asıl malzemede. Bana gösterdiği bir başka kutuyu aldım, içine baktım ama bir şey göremedim. Bu boş, dedim. Parmağını içine sok, dediğini yaptım ve serin bir ıslaklık hissettim. Elimi çekince sıvıya daldırdığım işaret parmağıma baktım. Yok olmuştu. Hareket ettirdim. Bir gerilip bir gevşeyen kaslardan parmağımı hareket ettirdiğimi anlayabiliyordum. Ne var ki göremiyordum. Göründüğü kadarıyla bir parmağımdan mahrum kalmıştım. Onu görsel olarak algılayamıyordum. Sonunda parmağımı tavan penceresinin altına tuttum da yere düşen gölgesini görebildim. Lloyd gevrek gevrek güldü. Hadi sür bakalım şimdi ve gözünü dört aç. Fırçayı görünüşte boş olan kutuya daldırdım ve bütün göğsünü bir fırça darbesiyle boyadım. Fırçayı sürmemle birlikte derisi de gözden kayboldu. Sağ bacağını boyayınca yer çekimi kanunlarına meydan okuyan tek bacaklı bir adam oldu. Her fırça darbesiyle bir uzvunu siliyor Lloyd Allenwood'u boyayarak yok ediyordum. Tüyler ürpertici bir deneyimdi ve havada asılıymış gibi duran kömür karası gözleri dışında ondan geriye hiçbir şey kalmayınca biraz rahatladım. Gözlerim için çok özel ve zararsız bir karışım hazırladım, dedim. Boya tabancasıyla püskürtülen mükemmel bir sprey ve işte, artık yokum. Bu işte bittikten sonra, şimdi ben ortalıkta dolaşacağım, sen de neler hissettiğini anlatacaksın, dedi. Bir kere seni göremiyorum, dedim. Onun boşluğun ortasından yükselen neşeli kahkahasını duyabiliyordum. Tabii ki, diye devam ettim sözüme, gölgeden kaçamazsın, Ama bunu da bekliyordun zaten. Gözümle bir nesne arasından geçtiğinde o nesne kayboluyor ama kayboluşu öyle tuhaf ve anlaşılmaz ki sanki gözlerim bulanıyor. Hızla hareket ettiğin zaman sürekli bir göz bulanıklığına benzer sersemletici bir duygu yaşıyorum. Bulanıklık duygusu gözlerimi ağrıtıyor. Benim çatlayacakmış gibi oluyor. Benim varlığımı hissettiren başka uyarılar var mı? diye sordu. Hem evet hem hayır diye yanıtladım. Sen yakınımdayken nemli depoların, kasvetli yeraltı kemerlerinin ve derin maden kuyularının uyandırdığı duygulara benzer şeyler hissediyorum. Denizciler nasıl karanlık gecelerde karanın yaklaşmakta olduğunu hissederlerse, ben de senin yaklaşan bedenini hissediyorum. Ama bu çok belirsiz ve kavranması imkansız bir şey. O, son sabah, laboratuvarında uzun uzun konuştuk. Kalkıp gideceğim sırada görünmeyen eliyle hırsla elimi sıktı ve... ''Şimdi dünyayı fethedeceğim.'' dedi. Ona, Pal Tayclor'un da aynı başarıyı elde ettiğini söylemeye cesaret edemedim. Eve vardığında, Pal'ün hemen gelmemi isteyen mektubunu buldum. Bisikletimle evinin önündeki yola ulaştığımda öyle vaktiydi. Pal, tenis kortundan bana seslendi. Bisikletten inip o tarafa yürüdüm. Ama kort bomboştu. Orada, hayretten ağzım bir karış açık dikilirken, koluma bir tenis topu çarptı. Dönüp baktığımda, Bir başka top kulağımı sıyırdı geçti. Rakibimi göremediğim için topların nereden geldiğini kestiremiyordum. Deyim yerindeyse, üzerime top yağıyordu. Ama top yağmuru yeniden başlayınca durumu kavradım. Bir raket buldum ve dikkatle bakınca yerde bir belirip bir kaybolan, koşuşturup duran bir gökkuşağı parıltısı gördüm. Peşine takıldım. Raketimle ar arda arda vurunca, Pahl bağırmaya başladı. ''Yeter, yeter, ah, of, oh, oh, dur, çıplak tenime vuruyorsun, ah, ah tamam.'' Uslu duracağım. Yalnızca başkalaşımı görmeni istemiştim. Dedi acıyla. Sanırım o sırada berilerini ovuşturuyordu. Birkaç dakika sonra birlikte tenis oynuyorduk. Benim için elverişsiz bir durumdu. Çünkü güneşle benim aramdaki açıların uygun şekilde çakıştığı anlar dışında, Palin nerede durduğu konusunda hiçbir fikrim olmuyordu. Parlama yalnızca açıların o çakışma anında oluyordu. Ama parıltılar gök kuşağından daha parlaktı. Mavilerin en berra. Morların en güzeli, sarıların en parlak ve kıvılcımlar saçan, göz alıcı, yanar döner bir elmasın parlaklığına sahip bütün ara tonlar. Ama oyunun ortasında, daha o sabah hissettiğim türden, bana derin maden kuyularını ve kasvetli yeraltı kemerlerini anımsatan ani, soğuk bir ürperti duydum. Hemen ardından, filenin yanı başında bir topun havada zıpladığını, aynı anda paltay klorunun bir gökkuşağı parıltısı yaydığını gördüm. Top ondan gelmiş olamazdı. Dehşet içinde Lloyd Ellenwood'un sahneye çıktığını anladım. Emin olmak için gölgesini aradım. Güneş tepede duruyordu. Biçimsiz bir lekeyi andıran gölgesi yerde dolanıyordu. Savurduğu tehdidi anımsadım. Yıllar süren çekişmenin uğursuz bir kavgayla doruğa ulaşmak üzere olduğundan emindim. Uyarmak için pale seslendim. Vahşi bir hayvanın hırlamasına benzeyen ve her şeyin yanıtını veren bir hırlama duydum. Siyah lekenin hızla kortun ortasına yürüdüğünü, çok renkli parlak bir ışığın da diğerine saldırmak üzere aynı hızla yerinden fırladığını, gölgeyle parıltının birbirine girdiğini gördüm. Görünmeyen yumrukların sesi duyuluyordu. File korkudan büyümüş gözlerimin önünde aşağı indi. Bağırarak kavgacılara doğru atıldım. ''Tamrı aşkına!'' Ama birbirlerine kenetlenmiş bedenlerine çarpınca kendimi yerde buldum. ''Sen bu işe karışma ahbap. Diyen sesini duydum, Lloyd Ellen Wooden. Ardından Palin sesi geldi. ''Evet, bizi barıştırmandan bıktık artık.'' Seslerinden, birbirlerinden ayrıldıklarını anladım. Palin nerede olduğunu çıkaramıyordum. Ben de Lloyd'un gölgesine yaklaştım. Ama öbür taraftan tam çenemin üstüne apallatan bir yumruk yedim ve Palin öfkeli bağırışını duydum. ''Çekil git artık, tamam mı?'' Sonra yeniden kapıştılar. Vuruşlarının şiddetinden, çığlıklarından ve solumalarından, oraya buraya gidip gelen gölge ve parıltıdan kavganın ölümcül olduğu anlaşılıyordu. Bağırarak yardım istedim. Gaffer Betçav koşa koşa tenis kortuna geldi. Gelirken bana tuhaf tuhaf baktığını gördüm. Derken dövüşen çiftte çarpıp yere serildi. Ümitsiz bir peryatla avazı çıktığı kadar, ''Aman tanrım, işte buradalar!'' diye bağırarak hayata kalktı ve korttan delicesine kaçtı. Elimden bir şey gelmezdi. Oturup büyülenmiş bir halde boğuşmayı izledim. Göz kamaştıran öğle güneşi bomboş tenis kortunu yakıp kavuruyordu. Kort gerçekten de bomboştu. Görebildiğim tek şey gölge ve parıltı, görünmez ayakların kaldırdığı toz, adımların neşelediği toprak ve bedenlerin çarpması sonucu arada bir esniyen tel örgüydü. Hepsi buydu. Bir süre sonra bunlar da kesildi. Artık parıltılar yoktu. Gölge ise hareketsizce uzanıyordu. Gölet'in soğuk derinliğinde köklere tutunurken ki o kararlı çocuk yüzlerini anımsadım. Beni bir saat sonra buldular. Uşaklar her nasılsa olanları duymuş, hep birlikte tayklorunun hizmetinden ayrılmışlardı. Gaffer Betçav yaşadığı ikinci şoktan bir daha çıkamadı ve ümitsiz bir vaka olarak tımarhaneye kapatıldı. Paul ve Lloyd'un muhteşem buluşlarının gizleri onlarla birlikte yok oldu. Her iki laboratuvarda acıdan çılgına dönen yakınları tarafından yıktırıldı. Bana gelince artık kimya araştırmalarıyla ilgilenmiyorum. Bilim benim evimde yasaklanmış bir konudur. Ben güllerime geri döndüm. Doğanın renkleri bana yetiyor. Son